Türkçe Peri Masalları Orman Pelerini Prenses Evvel zaman içinde çok uzaklarda bir krallıkta güzel bir kraliçe yaşıyordu. Güzelliği dillere destandı. Kraliçe ve kral mutlu bir yaşam sürdürüyor, krallığı yönetiyorlardı. Günün birinde büyük bir talihsizlik yaşadılar. Kraliçe çok hastalandı. Doktor, yapabileceğimiz şey mutlaka olmalı. Bildiğimiz tüm çareleri denedik majesteleri. Ama elimizden gelen bir şey yok. Majesteleri, kraliçe sizi görmek istiyor. Canım! Doktorun üstüne gitmeyi bırak kocacığım. Sana bir şey olmayacak. Ne yaşayacaksak yaşayacağız sevgili kocacığım. Hayır! Bir gün gelecek... Yeniden evlenmen gerekecek. Asla. Senin için kolay olmayacak. Yokluğuma alışman için sana zaman vereceğim. Bana söz ver. Yeniden evlenirsen sadece benim kadar güzel bir kadınla evleneceksin. Bana söz ver. Hiçbir kadın senin kadar güzel olamaz. Aşk insanları her zaman güzelleştirir. Kızımıza iyi bak lütfen. Lütfen. O gece kraliçe dünyadan göçtü. Kral büyük bir üzüntü içindeydi çünkü eşini çok seviyordu. Yıllar boyunca kral evlenmeyi düşünmedi bile. Bir gün saray mensupları kralla konuşmaya geldi. Majesteleri! Krallığımızdaki kadınlar onları temsil eden, seslerini duyan kimse olmadığını düşünüyor. Krallıktaki kadın ve çocukların sorunlarını çözmekte erkekler kadınlar kadar başarılı değil. Ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Majesteleri, küstahlımı hoş görün. Ama krallığımıza bir kraliçe lazım, acil. Sen ne cüretle, majesteleri! Sadece krallığın iyiliği için yeniden evlenmenizi rica ediyoruz sizden. Pekala. Ama eşimin son bir isteği vardı. Sadece onun kadar güzel bir kadınla evlenebilirim. Majesteleri, merhum kraliçenin isteğini yerine getirmek için ulaklarımızı dört bir yana göndereceğiz. Saray mensupları ve krallığın asilleri uzaktaki krallıklara dahi ulaklar gönderdi. Ama kraliçe kadar güzel birini bulamadılar. Yıllar geçti. Bir gün kralın eski bir dostu onu ziyarete geldi. Majesteleri? Ah, Garrison. Bana Victor diyebilirsin. Hemen prensesi çağırın. Gerçekten görüşmeyeli çok uzun yıllar oldu. Onsuz geçen bunca yıl. Ah, işte geldi. Kızım. Ah. Kraliçeye ne kadar benziyor. Altın renk saçları aynı. Güzelliğini ondan almış. Kraliçeye çok benziyor. Arkadaşının kurduğu bu cümleler kralı etkiledi. Hemen bir karar verdi. Sonunda kraliçesine verdiği sözü tutabilecekti. Kral saray görevlilerini çağırdı. Kraliçe sadece kendi kadar güzel bir kadının krallığın kraliçesi olmasını istedi. Onun kadar güzel bir kadını bulduğumu sevinçle açıklıyorum. Onun kadar güzel olan tek kadın, onun kızı, benim prensesim. Ben öldükten sonra kraliçe olarak o tahta geçecek, vezirin oğluyla evlenecek. Ve vezirin oğlu kral olacak. Çünkü karım böyle olmasını istedi. Prenses bunu duyduğuna sevinmedi. Kraldan imkansız bir şey isteyerek evlenmekten kaçınmaya çalıştı. Baba, bu duyduğum nedir? Annenin isteği buydu kızım. Ama tanımadığım biriyle nasıl evlenebilirim? Annenin isteğiydi bu. Ama... Yeter! ''Kararımı verdim artık.'' ''Tamam. Eğer istediğim dört şeyi yaparsan o zaman senin dediğini yaparım ve vezirin oğluyla evlenirim.'' ''Dileğin her neyse yerine getirilecek.'' ''O zaman senden üç elbise istiyorum. Biri güneş gibi sapsarı, diğeri ay gibi gümüş rengi, üçüncüsü de yıldızlar kadar parlak olsun. Son olarak da ormanda bulunan bin farklı şeyle yapılmış bir pelerini istiyorum.'' Ama hiçbir çiçeğe, kuşa ve hayvana zarar verilmeden yapılmalı. Tamam kızım, isteğin yerine getirilecek. Kral, ülkesindeki en iyi dokumacıları çağırdı ve onlardan elbiseleri dikmelerini istedi. Ordusundaki en iyi askerleri çağırdı ve onlardan pelerin için gerekli malzemeyi toplamalarını istedi. Prenses yapılması imkansız bir şey istediğini ve bu nedenle de vezirin oğluyla evlenmeyeceğini zannediyordu. Ama ister büyü deyin, ister mucize deyin... Dokumacılar güneş gibi sapsarı bir elbise, ay gibi gümüş renginde bir başka elbise ve yıldızlar kadar parlak bir elbise daha dikti. Düşmüş kurumuş yapraklardan ve ince dallardan da bir pelerin yaptılar. Hiçbir canlı zarar görmedi. Prensese bir de dört elbisenin de katlanıp saklanabileceği sihirli bir ceviz hazırladılar. Sevgili kızım, İstediğin her şey hazırlandı. Şimdi vezirin oğluyla evleneceksin. Ama baba, hemen hiç tanımadığım bir erkekle nasıl evlenebilirim ki? Söz verdin ama. Baba, annem kadar güzel bir kraliçe bulamamanın nedeni... Senin onu seviyor olmandı. Ondan daha güzelini görmüyordun çünkü. Aşk insanları güzelleştirir derken annemin sana söylemeye çalıştığı şey de buydu işte. Sen bunu... Yeter! Anneni seviyorsan onun son dileğini yerine getirirsin. Yarın evleneceksin. Ama prenses tanımadığı bir adamla evlenemezdi. Bu yüzden saraydan kaçmaya karar verdi. Çok üzgünüm baba. Günün birinde beni anlayacaksın. Prenses ülkenin her yerini dolaştı. Köyleri, ormanları gezdi. Bir gün yoruldu. Bir ağaç kovuğu buldu ve içinde kaldı. O uykuya dalarken bulunduğu ülkenin kralı oradan geçiyordu. Askerleri ağaç kovuğunda garip bir şeyin uyuduğunu gördü ve krala haber verdi. Majesteleri, ağaç kovuğunda garip bir şey var. İnsan kadar büyük ama şimdiye dek hiç görmediğimiz pelerine benzer bir şey var. Onu saraya getirin. Askerler ağaç kovuğuna döndü ve prensesi uyandırdı. Uyan! Kimsin sen? Ben evi, yuvası olmayan bir canlıyım. Gel, bizimle saraya geliyorsun. Orada iş bulacaksın. Prenses saraya gitti. Orada ona merdivenlerin altında küçük bir oda verildi. Aylar boyu mutfakta çalıştı, ahşiye yardım etti. Bir gün kral şölen düzenlemek istedi. Hazırlıklar yapıldı, şölen başladı. Prenses aşçıya şunu sordu. Efendim benim buradaki işim bitti. Gidip baloyu izleyebilir miyim acaba? Söz veriyorum yemek odasına girmeyeceğim. Tamam ama yarım saat sonra mutlaka gel ve mutfaktaki külleri temizle. Teşekkür ederim efendim tabii ki temizlerim. Prenses odasına koştu. Yüzündeki ve ellerindeki kurumu temizledi. Cevizindeki güneş gibi sapsarı olan elbisesini çıkardı. Altın rengi saçlarını açtı ve baloya gitti. Salona girer girmez herkes güzelliğinden büyülendi. Kral ondan başka kimseyle dans etmedi. Yarım saat dolduğunda... Artık gitmeliyim majesteleri. Ama Bette... Prenses kalabalığın arasında yok oldu. Aceleyle odasına gitti, pelerinini taktı, yüzüne ve ellerine iş sürdü ve çalışmak için mutfağa döndü. Geldim efendim. Külleri temizlemeye başlayayım mı artık? Hayır, küller kalsın. Önce krala çorba hazırla. Tamam efendim. Prenses kralın çorbasını hazırladı. Altın yüzüğünü kaseye koydu, üstüne çorbayı döktü. Yüzük artık görülmüyordu. Çorbayı krala yolladı. Kral hiç bu kadar lezzetli çorba içmemiştim diye düşündü. Yüzüğü bulunca aşçıyı çağırdı. Bu gece çorbayı sen mi pişirdin aşçı? Majesteleri, mutfaktan çıkan tüm yemeklerden ben sorumluyum. Evet ama sen mi pişirdin dedim. Senin yaptığın çorbalara hiç benzemiyordu. Bir sorun mu var majesteleri? Evet. Çorba şimdiye kadar içtiğim en güzel çorbaydı. Senin pişirmediğine kesinlikle eminim. Mutfaktaki kız sizin için pişirdi kralım. Çağır onu. Prenses kralın huzuruna çağrıldı. Çorbayı sen mi pişirdin? Evet majesteleri. Bu senin mi? Benim gibi mutfakta çalışan yoksul bir kızın nasıl böyle bir yüzüğü olabilir ki? Bana bugün baloda tanıştığım birini hatırlatıyorsun. Pekala, çorba enfesti. Teşekkür ederim. Benim için zevktir kralım. Birkaç gün sonra sarayda yine bir balo vardı. Yine prenses aşçıdan baloya gitmek için izin istedi. Bu sefer ay gibi gümüş renginde olan elbisesini giydi. Kral onunla dans etti ama yarım saat dolar dolmaz yine ortadan kayboldu ve mutfaktaki görevinin başına döndü. Döndüm efendim. Külleri temizlemeye başlayayım mı artık? Hayır. Küller kalsın. Önce kral için çorba hazırlar. Tamam efendim. Bu sefer prenses altın kolyesini aldı. Kasenin dibine koydu ve üstüne çorbayı döktü. Kolye görülemiyordu. Çorbayı krala yolladı. Hmm, çorba gerçekten de enfes olmuş. Bu nedir? Kolye mi? Aşçı ve mutfaktaki kızı çağırın. Aşçı ve mutfakta çalışan kız gelince... Bu akşam çorbayı sen mi pişirdin? Evet majesteleri. Bu senin mi? Benim gibi mutfakta çalışan yoksul bir kızın nasıl böyle bir kolyesi olur ki kralım? Bana bugün baloda tanıştığım birini hatırlatıyorsun. Pekala, çorba enfesti. Teşekkür ederim. Benim için zevktir kralım. Kral mutfakta çalışan gizemli kızı ve baloda tanıştığı kadını düşünmeye başladı. İkisinin aynı kişi olduğu hissinden kurtulamıyordu. Sonraki balo tarihi yaklaşınca gerçeği öğrenmeye karar verdi. Efendim, benim buradaki işim bitti. Gidip baloya izleyebilir miyim acaba? Söz veriyorum, yemek odasına girmeyeceğim. Tamam, ama yarım saat sonra mutlaka gel ve mutfaktaki külleri temizle. Teşekkür ederim efendim, temizlerim. Prenses yıldızlar kadar parlak elbisesini giydi ve baloya gitti. Kral yine sadece onunla dans etti. Dans ederlerken... Kral ilk gün bulduğu yüzüğü parmağına taktı. Prenses fark etmemişti. Yarım saat geçti. Artık gitmem gerekiyor majesteleri. Aslında bu gece baloda müzik biraz daha devam edecek. Ama ben şey... Lütfen. Müzik biraz daha sürdü. Prenses mutfak kıyafetini giymeye zar zor vakit bulabildi. Parmağındaki yüzüğü de fark etmemişti. Mutfağa koştu. Nerede kaldın? Kral çorbasını bekliyor. Çok çok üzgünüm. Hemen hazırlamaya çalışacağım. Prenses altın bileziği kaseye koydu ve üstüne çorbayı döktü. Çorbayı krala gönderdi. Kral yine onu çağırdı. Bu akşam çorbayı sen mi pişirdin? Evet majesteleri. Bu senin mi? Benim gibi mutfakta çalışan bir kızın nasıl böyle bir kolyesi olur ki kralım? O zaman senin gibi mutfakta çalışan yoksul bir kızın nasıl böyle bir yüzü olur? Majesteleri! Sen benim dans ettiğim kadınsın. Kimsin sen? Prenses kralı hayatıyla ilgili her şeyi anlattı. Neden bütün bunları bana baloda benimle tanıştığında anlatmadın? Çünkü sadece güzelliğime mi vuruldunuz bunu bilmek istedim. Yoksa mutfakta çalışan bir kız olsam da sabırlı davranıp beni tanıyacak kadar sevip sevmediğinizi görmek istedim. Çünkü annem aşk insanları güzelleştirir demişti. Seni seviyorum. Mutfakta çalışan bir kız olsan da umurumda değil. Benimle evlenir misin? Evet, evlenirim. Sonunda prenses gerçek aşkını buldu. Kralla evlendi. Düğüne babasını da davet ettiler. Prenses ve kocası sonsuza dek çok mutlu yaşadı.